Değerli dinleyicileri, Radyo Havan'da Z raporunda radyomuz yayın görevlisi Suat Gülbinata arkadaşla birlikte hepinize iyi bir gün diliyorum. Programımızın amacına ulaşmasını ve katkı sağlamasını canı gönülden diliyoruz. Bugünkü programımızda alışılageldiği üzere takip eden ayın mali ve sosyal güvenlik takvimi konusunda bilgi verdikten sonra özellikle miadı geçmiş ilaçlarla ilgili ve geçen programda Ve odamızın web sayfasında duyurusu yapılan eczane hizmet bedeli muayene katılım payları ile ilgili olarak ilaç ve muayene katılım payları ile ilgili olarak tekrar bilgi vereceğiz. Bu konuda bize oldukça soru yöneltildi. Sevgili dostlar 25 Mayıs 2012 Mayıs 2012 25 Haziran 2012, Mayıs 2012 dönemine ait aylık muhtasar beyannamelerinin verilmesi. 25 Haziran 2012, yine Mayıs dönem, 2012 dönemine ait katma devreksi beyannamelerinin verilmesi. Yine aynı dönemde Mayıs 2012 dönemine ait sosyal güvenlik kurumu bildirgilerinin verilmesi. Yine aynı tarihte oldukça yüklü bir takvimimiz var. Mayıs 2012 dönemine ait damga vergisi beyanlamasının verilmesi. 26 Haziran 2012, Mayıs 2012 dönemine ait muhtasar ile ilgili olarak ödemelerin, katma değer vergisi ile ilgili ödemelerin ve damga vergisine ilgili olarak ödemelerin yapılmasının son tarihi. 29 Haziran 2012, mükellef bildirimleriyle ilgili son tarihti fakat. Mayıs ayında olan son tarih Haziran ayına uzatıldı. Bunu sevgili mali müşavir meslektaşlarımıza, dostlarımıza bildirmemiz gerekir uzatıldığını mükellef bildirimlerinin yapılması. 2 Temmuz 2012 Mayıs 2012 dönemine ait BA ve BS formlarının internet ortamında verilmesi yine 2 Temmuz 2012 Mayıs 2012 dönemine ait sosyal güvenlik kurumu primlerinin ödenmesi. Sevgili dostlar bu bilgiyi verdikten sonra eczane hizmet bedeli ile ilgili olarak çok kısa bilgi verelim. Daha sonra ikinci boyutta miadı geçmiş ilaçlarla ilgili olarak hem odamızın yapmış olduğu çalışmaları hem de bunun verksel boyutu hakkında bilgi veririz. Şimdi eczane hizmet bedeli 2 e, Şubat. E, Şubat e, 2012'de e, Türk Eczacılar Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında yapı, yapılan protokol gereği 1 Mart 2012 tarihinden itibaren eczanelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na düzenleyecekleri faturalarda eczane hizmet bedeli ödenmeye başlanmıştır. Bilindiğiniz üzere her eczacıya reçete başına 25 kuruş hizmet bedeli ödenecektir ya da ödenmektedir. Bununla ilgili olarak birincisi biz sevgili e, muhasebe meslek mensubu arkadaşlarımıza, dostlarımıza odamızın sayfasında e, sirkülerimizle geniş yer verildi. Oldukça da ilgi gören bir yazıydı. Yaklaşık 8 bin küsur okunurlu oldu. Bu bizim için sevindirici, hem odamıza da adına sevindirici. Biz bunun satışlarla karıştırılmamasını yani Yurt içi satışlar kapsamında kayıtlara alınmamasını çünkü dönem sonunda ciro üzerinden sosyal güvenlik kurumuna yani bir önceki yılın üzerinden iskontolar yapıldığı için gereksiz yere ciroyu artırıcı bir unsur olmamasını özellikle önermiştik. 602 diğer gelirler hesabını e, önermiştik ama 649 şeklinde Önerilerde var idi bunu da belirtelim ama biz 602 diğer gelirlerin uygun olacağını çünkü devletin bununla ilgili bir subansiyon şeklinde ödeme olduğunu ve bunun ayrıntılarını açıklamıştık. Yine bu tutarın KDV dahil bir tutarı olduğunu iç yüzde ile iç birlikte katma değer vergisinin ayrıştırılmasının e, yapılmasından bahsetmiştik. Sevgili dostlar. Biraz e, yine e, kısa tekrarlarla geçineceğiz. Fazla ayrıntısına girmize. Çünkü bununla ilgili yine odamız sayfasında, web sayfasında gerekli açıklamayı yaptık. Bize oldukça soru geldi. Hatta övgü dolu sorular da aldık meslek mensuplarından. Çünkü e, bilindiği üzere e, 1 Şubat'ta sözleşme imza almıştı. 1 Mart'ta uygulamaya girmişti. Ve diyebilirim ki konuyla ilgili... İlk, e, i̇lk olarak muhasebe düzeni ve kayıt ile ilgili açıklamayı biz yaptık. Bu hem odamız adına hem benim şahsım olarak sevindirici bir durumdu. Ve yapmış olduğumuz öneri kabul gördü ve uygulamada yerini aldı. Bunu bahsettikten sonra muayene katılım payları ile ilgili olarak e, kesinlikle muayene katılım payları ile ilgili yine Maliye Bakanlığı'nın Gezi Daresi Başkanlığı'nın sirkülerinde de 40 nolu vergi su kanunu sirkülerinde ayrıntılı açıklama yapmıştı. Muayene katılım payı bir emanet parasıdır. Yani sosyal güvenlik kurumundan tahsil etmesi gereken bedeli ezacı fatura karşılığı nihai tüketiciden almaktadır. Bunun için sosyal güvenlik kurumuna fatura edildiği için ayrıca nihai tüketiciye herhangi bir fişkel, fiş ve benzeri ben, belge düzenlenmesine gerek yoktur. Yine 16 Şubat 2009 tarihinde 40 numaralı vergüsü kanunu genel sirkülerinde bununla ilgili açıklama yapılmıştı sevgili dostlar. Demek ki muayene katılım payı ile ilgili olarak muayene katılım payı tahsil edildiğinde herhangi bir belge düzenlenmemesi gerekir. Peki bize çok sık sorulan bir soru muayene katılım payı ödemesini ait tüketici ödemesini yaparken... Bunu post cihazıyla yani kredi kartıyla ödediği zaman ne yapalım? Bununla ilgili cevabımızı da vermiştik. Kredi kartıyla tahsil edildiğinde e, bilindiği üzere kredi kartıyla yapılan tahsilatlar katma değer vergisi bir dönem içerisinde kredi kartıyla yapılan tahsil edilen, edilen sütunla satırına yazılacaktı. Bu daha sonra sorulduğunda kredi kartıyla tahsilatta E, fiş ve belge düzenlenmesi düzenlenip düzenlenilmediği ile ilgili olarak sıkıntı yaratmaması için posttan çıkan kredi kartı cihazının arkasına ya da ayrı bir yere nokta nokta muayene katılım payı şeklinde not düşünmesi izahat için yeterli olacaktır ve bilgi olacaktır diye düşünürüz. İlaç katılım payları ile ilgili ilaç katılım payları ile ilgili ise fiş belge düzenlenmesinin zorunlu olduğunu Zorunlu e, olduğu için de mutlaka ilaç katılım payları ile ilgili belge düzenlenmesi gerektiğini hem yazımızda belirtmiştik hem de radyo programlarında değinmiştik. İlaç katılım payı ile ilgili olarak önerimiz de şuydu İlaç katılım payı ile ilgili olarak düzenlenen belgenin ilaç satış tuşuyla aynı olmamasını ayrıca yazar kasalarda ilaç katılım payı olarak bir tuş kodlanılmasını önermiştik. Şart değil zorunlu değil ama biz bu oneriyi şunun için yapmıştık ilaç satışıyla birlikte kullandığımız tuşla aynı tuşu kullanırsak herhangi bir ilaç satışı söz konusu olmadığı için mükerrer stoktan çıkışlar olabilir ee, ve bu da maliyet ve karlılık analizlerini etkiler diye önermiştik. Radyo Havan'da Z raporu kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edecek sevgili dostlar. Say it, yârim nanay esmer yârim nanay esmer yârim nanay Sevgili dostlar saygıdeğer dinleyiciler Radyo Havan'da Z raporunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde Miyadı geçmiş ilaçların kayıtlar üzerinde bilgi vereceğiz. Bir sonraki Haziran ayı programımızda ise özellikle Haziran dönemi sonunda 2012 ikinci dönem geçici vergi inceleme, geçici vergi hesaplamaları yapılacağından, eczanelerin finansal ve vergisel boyutuyla eczane işletmelerinde e, satışların incelenmesi, alışların incelenmesi, giderlerin incelenmesi ve envanter inceleme yöntemleri üzerinde duracağız. Biyadı geçmiş ilaçlarla ilgili İstanbul Ezacı Odasının Sağlık Bakanlığıyla ve Çevre Bakanlığıyla yapmış olduğu düzenleme e, yapmış olduğu düzenleme ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı bununla ilgili protokolu e, hayata geçti. Maliye Bakanlığı ile ilgili yani gelir dersi ile ilgili e, görüşmeler devam etmektedir. miyadı geçmiş ilaçların direkt çöpe atılmaması. Yani bilinsizce imha edilmesinin önüne geçilmesi için bilindiği üzere Kemerburgaz'da ve Kocaeli'nde tıbbi atıkların imha edilmesine yönelik bir merkez var. Burada her eczacının bireysel bu merkeze ulaşıp ilaçların imha edilmesi yerine oda kanalıyla depolanması tamamlanmış ya da teknik özellikleri E, ...depolama ve benzeri bir araç alınmış ve bu araçla ilgili olarak gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Umut ederim önümüzdeki günlerde eczacı odası kanalıyla yani tek tek serbest eczacıların... miadı geçmiş ilaçların Kemerburgaz ve Kocaeli'ndeki e, tesisler kanalıyla imha edilme sürecini... ...oda üstlenip eczacılardan toplamış olduğu ilaçları bu merkezde imha edilme sürecini başlatacaktır... Bahsettiğim gibi aracın teknik donanımı yapıldı. Sağlık Bakanlığı ile ilgili görüşmeler tamamlandı. Çevre Bakanlığı ile ilgili görüşmeler tamamlandı. Olur yazıları alındı. Gelir Dairesi Başkanlığı ile ilgili düzenlemeler devam etmektedir. Bu düzenleme e, hayata geçtiğinde gerek odamız web sayfasında gerek odamızın yöneticileriyle gerek yazılarla bununla ilgili teknik ayrıntı olabildiğince duyurulacaktır. Burada bizim dikkat etmemiz gereken, ezdacı dostlarımıza söylememiz gereken konu miyadı geçmiş ilaçlar vergi matrağının da gider olarak yazılabilir. Yani vergi matrağından bir indirim müessisi olarak kullanılabilir. Bununla ilgili ilaçların listelenmesi, onaylanması ve takdir, kom takdir komisyonu kararıyla e ve bahsettiğim Kemerburgaz ve Kocaeli'ndeki sistemde ima edilmesi neticesinde alınan belgeyle vergi matrağından indirim konusu yapılması mümkündür. Bu işin e, idari boyutu gerek formalite boyutu eczacılar için sıkıntılı ya da sistemden kaçışa yönelik bir e, bıktırıcı rol uygulanmış olabilir. İstanbul Eczacı Odası bireysel olarak tek tek eczacıların bu sistemle uğraşmadaki zorluklarının dikkate alarak kendisi e, gerek stok takip sistemiyle Bilgisayar çıktısıyla bilgisayar ortamında gerekse e, ilaçın e, atık ilaçların yani tıbbi atık kapsamında olan ilaçların çevreyi kirletmemesi için e, yapmış olduğu e, sistem bilgisayar programı ve kurmuş olduğu düzenek e, odanın e, alınan cihazla cihaz içerisinde yapılan teknik donanım hazırlandı. Sağlık Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı ile protokol görüşmeleri sonuçlandı. Maliye Bakanlığı ile yani Gelir İdaresi Başkanlığı ile olan görüşme devam etmektedir. Umarım ve diler, umarım ilerleyen günlerde bu süreçte aşılır ve bireysel olarak tek tek eczacıların e, gerek Kemerburgaz'daki atık merkezine gerek Kocaeli'ndeki atık merkezine kargo veya benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları ilaçlar maliyet olarak e, yüksek maliyet ya da eczacılar için belli bedeli ihtiva etmekteydi. Oda kanalıyla yapılınca hem maliyet düşecektir hem de ezacı böyle bir formaliteyden ya da e, bürokratik düzenlemeden uzaklaşacağı için sistem daha işler hale gelecektir. Bir diğer avantajlı durumu vergi matrağında indirim konusu yapılabilecek pozisyona gelen şüpheli e, miadı geçmiş ilaçlar çürüme, bozulma ve teknik ayrıntılarla ya da kullanım süresinden dolayı Sakıncalı duruma gelmiş olan ilaçların vergi matrağından indirim konusu yapılabilmesindeki ciddi bir formalite azalacaktır. Belgelendirmenin sağlanmasıyla eczacılar da bunu matrahtan indirim diğer bir ifadeyle matrahtan gider konusu yapabileceklerdir sevgili dostlar. Haziran ayındaki programımızda eczanelerde... Finansal ve vergisel boyutuyla eczane işletmeleri başlığı altında bir konumuz olacaktır. Burada eczanelerin alışların incelenmesi, giderlerin incelenmesi, satışların incelenmesi ve envanter incelenmesi yöntemleri üzerinde durup sevgili dostlara bilgi vereceğiz. Sevgili dostlar, Radyo Havan'da Z raporunda bir programın daha sonuna geldik. Ben ve... Radyomuz yayın görevlisi Suat Gülbinat arkadaşımla birlikte hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın diyoruz. Not in Then all. raporu hazırlayan ve sunan odamız mali danışmanı öğretim görevlisi yeminli mali müşavir İsmail Hakkı Güneş